Güven Bey Günaydın Merhaba, bey. Günaydın, ee, günaydın. günaydın Bugün konumuz aşk Ve beyin Öyle evet. Mi? evet Aşk ve beyin ee, Şunu aslında Hemen parantez içinde söyleyeyim Bu dijital dünya konusunu biliyorsunuz işlemeye başlamıştık sonra Araya gezi olayları falan girdi Öyle bir para verdik Oraya aslında Dijital dünya konusunda da e, konuk etmek istediğim e, Birkaç e, kişi daha var e, Bu konuya işte Bir hafta içinde yeniden döneriz Diye umuyorum e, Fakat oraya gelene kadar e, Şimdi biraz daha ilginç bir şeylerden Konuşalım diye düşündüm e, Belki başlama noktası olarak e, e, Journal of Neurofizyoloji e, Dergisinde Neurofizyoloji dergisinde yayınlanmış bir yazıya atıfta bulunarak e, başlayın. Lucy Brown ve Helen Fisher e, isimli iki e, bilim kadınının yaptığı bir araştırma. E, kendi e, meslektaşlarıyla birlikte. E, Lucy Brown, Albert Einstein e, tıp fakültesinde New York'ta, e, Helen de Rutgers'da çok tanınmış e, iki bilim insanı. E, bu insanlar e, aşk nasıl bir şeydir ve beyinden nasıl tezahür eder ee, sinir sisteminde e, diğer başka süreçlere göre e, kendisine özel bir e, nöral ya da sinir bilimsel bir e, damgası var mı biz bunu görebilir miyiz diye merak etmişler ve e, yeni aşık olmuş 17 kişiyle e, beyin görüntülemesi çalışmaları yapmışlar 2500 kadar beyin görüntülemesi almışlar bu 17 kişiden ve e, en basit olarak şu iki şeyi kontrol etmişler. Bu kişiler aşık oldukları insanın fotoğrafına bakarken beyinlerinde ne oluyor? E, herhangi başka tanıdıkları, sevdikleri ama e, aşkla bağlılık e, duymadıkları bir insanın fotoğrafına bakarken beyinlerinde ne oluyor? Ve bu aradaki e, fark bize acaba e, aşık olduğumuz kişiye bakarken içimizde olan biten konusunda bir fikir verebilir mi? Bunu e, incelemeye çalışmışlar. E, e, kısaca özetlemek gerekirse iki e, birbirine bağlı ve ilginç iddiaları var. Bir tanesi e, aşkın e, cinsel istekten ya da şehvetten Falan daha farklı bir e, durum arz ettiği. Yani e, bu anlamda aşk ve cinsel isteğin e, bağlantılı olsalar bile birbirleriyle karıştırılmaması gerektiği hı hı. öte taraftansa e, aşkın e, temel bir biyolojik ihtiyaç e, türünde e, o profilde özellikler de gösterdi yani e, açlık gibi susuzluk gibi bir e, Bizi e, belki elimizde olmadan e, kendime çeken bir tür e, içgüdü bir e, güçle hareket ettiren temel ihtiyaçlar e, beyinde nasıl tezahür ediyorsa aşk da böyle tezahür ediyor. Ve aşkın e, aşık olmanın çok benzer e, beyinsel tezahürlerini e, mesela bağımlılık e, sahibi insanlarda da görüyorlar. Diyelim e, kokain bağımlısı. Ee, bu insan ve kokain almadan duramıyor ee, Hayatının e, en temel amacı Hedefi e, Bir sonraki e, kokaini bulmak oluyor Burada e, beyin e, nasıl çalışıyorsa Aşık olmuş insanlarla da çok benzer bir şekilde çalışıyor Ve insanın elinde olmayan e, Kontrolü belki mümkün olmayan Ya da kısmen Mümkün olmayan bir güdünün e, çekim alanı e, altına giriyor, içine giriyor aşık olan insanlar ve böyle bir e, profil sergiliyorlar. Şey bu, e, temel iki e, iddia bu bu çalışmada. E, bir de şunu gösteriyorlar, daha uzun süreli olarak baktıkları zaman e, ilk aşkın giderek e, uzun dönemli bir sevgi ve bağlılık hissine e, dönüşmesi de e, aynen e, beyinde e, yansımalarıyla e, gözlenebiliyor. E, e, bu da aslında e, beklenebilecek e, tahmin edilecek bir şey fakat daha önce kimsenin gö göstermemiş olduğu bir e, bulguydu. Bunu da e, göstermiş oluyorlar. Nasıl oluyor yani? yani da, şey mi e, aydınlanma yavaş yavaş soluyor mu nedir? E, o belli bölgelerde ee, nasıl görünüyor? E, evet, yani? e, şunu e, şöyle anlatayım. Bu e, yeni aşık olmuş insanların e, beyinlerinde e, çok kaotik bir e, durum gözleniyor. Aslında yani insanların kendisine e, sorduğunuz zaman psikolojik olarak e, nasıl hissettiklerini hem mutluluktan hem sevinçten bir öförü duygusundan ama aynı zamanda anziyeteden, korkudan, telaştan hem bu içinde oldukları duygunun devam etmesi isteğinden hem acaba devam etmez bir gün sona yarar mi korkusundan bunlardan dem vuruyorlar beyinde de tam aslında gerek duygusal regülasyonu gerek bedensel algıların farkındalığını gerek acı algısı açlık susuzluk gibi durumların farkındalığını yaratan bütün merkezler özellikle insula ve amigdala isimli iki yapı hem korkuyu hem heyecanı hem sürprizli durumların algılanmasını regüle eden merkezler Böyle bir dördüncü vitese geçmiş Şekilde gece gündüz Çalışıyorlar öyle gözüküyor Zaten Beyin görüntülemenin yani bu insanların Yaptığı beyin görüntüleme Fonksiyonel MR ile Yapılıyor o da Beyinde hangi bölgelerin Daha çok çalıştığını Normalin üstünde Çalıştığını Beynin hangi bölgelerinde daha çok Oksijen tüketildiğine bağlı olarak gösteriyor. İşte bu bölgeler insulada, amigdalada oksijen tüketimi müthiş artmış oluyor ilk 3 aydaki aşıklarda. Fakat daha sonra şey uzadıkça, zaman uzadıkça bu ekstra aktivasyon azalıyor ve daha normale doğru bir hale gitmeye başlıyor. Şeyi de buna bağlıyorlar. Bu bir anlamda bir irasyonelite ya da e, geçici bir delilik hali e, olan e, bu ilk e, aşk halinin e, giderek daha oturmuş bir sevgiye ve bağlılığa dönmesinin de yansımasını e, işte böylece gördüklerini söylüyorlar beyim de. Evet. Bir de üçüncü unsurdan bahsediyoruz. Ben sizin sözünüzü kestim. Evet. <gülüyor> Hayır bu şey yani e, mutluluk, sevinç e, olduğu gibi bir anziyete, korku, telaş filan e, da olduğunu e, söylüyordum. E, fakat şundan da bahsedilebilir. Aşk hali aslında belki yalnızca iki kişinin arasındaki bir ilişkiyi e, anlatmaktan daha genel bir durum da arz ediyor. E, nitekim... E, yani kültüre, edebiyata filan baktığımız zaman e, aşktan yalnızca iki kişinin arasındaki bir ilişkiden Bahsedilmiyor Bazen insan e, bir e, fikre de aşık olabiliyor ya da bir insanlar topluluğuna da ya da bir e, Projede de ya da başka bir insandan farklı bir canlıya da e, nitekim e, işte birçok e, tasavvuf e, metninde e, bir tür spiritüel e, deneyim ve yine aşk şeklinde geçiyor. E, hatta bu ilişki soyut bir e, Kavrama ya da bir doğaülü bir e, gücün güce olan inanca işte Tanrı'ya olan aşk falan şeklinde de e, bazen yer alıyor <Gülüyor> nerede. bunların hepsinde ortak bir şeyler var herhalde yani hepsi birbirinin aynı değil haliyle ama e, nitekim bu spiritüel deneyimler açısından bir e, aşkınlık deneyimi yaşamış insanlarla yapılan e, beyin görüntüleme çalışmaları var son zamanlarda. Onlar da yine beynin benzer e, yapılarının o anlarda özellikle e, fazla çalıştığını işte bu insulada amigdalada e, bir ekstra işler olduğunu gösteriyor. Aslında şu söylenebilir genel olarak yani burada şaşılacak çok bir şey yok. Bunu zaten bilmiyor muyduk? Çünkü evet. e, bu deneyimlerin doğası itibariyle e, psikolojik olarak birbirleriyle böyle yakınlığa e, sahip olduğunu e, biliyoruz. E, yeni aşık olmanın da böyle bir e, geçici çılgınlık e, şeklinde belki e, tanımlanabilecek bir ruh hali olduğunu da biliyoruz. E, bu e, çalışmalar belki yalnızca bu zaten öteden beri bildiğimiz, hissettiğimiz şeylerin e, beyinde de e, bir yansıması olduğunu gösteriyor. Bunun ötesinde bir şey göstermiyor belki. O açıdan çok yeni bir bilgi belki sayılmaz ama e, işte olan bitenin mekanizmasını e, anlamak açısından belki ilginç. E, Güven Bey bu noktada bir soru sorabilir miyim acaba? Yani, e... Tabii tabi. Insula ve amikdalaya e, müdahale ederek e, bu biraz önce bahsettiğiniz heyecandan tutun da kaygı e, noktalarına varan duyguları dengeleyebilmek ya da arttırabilmek ya da azaltabilmek mümkün olabilir mi? Yani kimyasal bir reaksiyondan bahsediyorum aynı zamanda. Onun National Security <gülüyor> ona soracaksın tabii. Bu bilgi yani i̇laçlar mesela. Edin. İlaçlar kullanılarak, evet, ilaç bekliyorum. kullanılarak. E ve komple düşüncesini e, görüyorum. Hayır hayır çok aşık olan bir insana ilaç verip bunu biraz daha dindirebilmek mümkün mü? Bunu soruyorum Azaltmak aslında. Azaltmak mümkün olur mu? Evet. E, yani e, kuramsal olarak e, eminim olur. E, bu tür bir ilaç e, olduğunu e, bilmiyorum. Sonuçta anziyeteyi mesela azaltıcı kısa zaman için azaltıcı ilaçlar var. E, bu belki e, aşktan kaynaklanan anziyete bir de e, mutlaka azaltıyor. Fakat de bunlar e, kısa dönemli çözümler. Belki çözüm bile denemez. E, bir süre sonra e, insanın içinde bulunduğu hal, beynini e, o şekilde çalıştırmaya devam ettikçe, e, yani belki bir yara bandı, e, yarın üstüne bir yara bandı yapıştırmak gibi oluyor bu ilaçlar. E, i̇lacın etkisi bittiği anda alttan altta çalışan, Beyin mekanizması yine aynı şeyleri pompalamaya devam ediyor. Dolayısıyla... Üstüneşlik e, bir de yan e, etkileri e, de <gülüyor> caması. E, tabii, evet. E, dolayısıyla yani çok e, şey e, tavsiye edilebilir bir şey değil. Fakat tabii ki teorik olarak yani bizim e, ruhumuzda hissettiğimiz her şeyin aslında e, beyinde fiziksel bir yansıması var. Bu yansımaları bir şekilde manipüle etmek mümkün olsa ya da olursa bunun bizim bilimcimizdeki, aklımızdaki, zihnimizdeki, duygularımızdaki yansımalarını da aynı şekilde manipüle etmek mümkün olur. Öte yandan bu mekanizmalar o kadar karışık ki yani şu çalışmanın gösterdiği şey yalnızca böyle bir sürü başka şeyin yanında işte beyindeki iki yapının diğerlerine göre daha çok çalışıyor olduğu ama nasıl manipüle edilebilir uzun dönemli kontrol edilebilir mi falan. bunların bilgisinin çok çok çok uzağındayız dolayısıyla böyle yakın zamanlarda bu tür bir manipüle edici dişilerin bulunması kimyasalların ya da ilaçların bulunması yakın yüksek bir ihtimal değil. Evet bu da aslında bizi belki de ileride tartışmamızın iyi olabileceği başka bir konuya getiriyor yani bu işte temel paradigma tıpta doktorlarda filan bu redüksiyonist, indirgemeci denen yaklaşım. Yani mutlaka tek bir sebebi vardır. O tek sebebi de tek bir etkenle ilaçla ortadan kaldırabiliriz gibi bir yaklaşım. Bir de bir bütünsel tam yaklaşımı bunun karşısında bu konuda şimdi şu sıralarda yeni bir <gülüyor> kitap okumaya başladım da Campbell Hall diye yani bütünsel tamlık diye bir kitap yayınlamış. Evet. Herhalde ileride onu da konuşmamız iyi olabilir. Tabii memnuniyetle. Yani bu aslında bu anlamda indirgemeciliği nasıl savunulabilir ben pek bilemiyorum çünkü bu Sonuçta insan hayatı komplike ve karmaşık bir şey. Bir sürü etkenin diğerine gelmesiyle hissettiklerimizi hissediyoruz, işte düşündüklerimizi düşünüyoruz filan. bunların içinde çok lokal bir takım Manipülasyonları çok kısa süreler için belki yapmak mümkün. Yani panik atak geçiriyorsunuz, filan ölecek gibi hissediyorsunuz. O zaman evet bir yatıştırıcı bir şey alıp yarım saatliğine. Mümkün ama o bittikten sonra e, Dünya Durduğu gibi duruyorsa e, Bizim hayatımızda Bütün karmaşıklığıyla devam ediyorsa e, O ilaçların Pek bir e, faydası Olmuyor ve Yalnızca bu lokal küçük etkiler Re indirlemek e, Her şeyi e, ideolojik olarak da çok Çılgınca ve anlaşılamaz bir şey gibi Geliyor. Bana. Evet tabi ama yani Colin Campbell'da onu söylüyor zaten yani ana paradigma yalnız ilaç sektörü ve tıp e, sektörü bu, bu paradigma kilitlenmiş tek e, yani karmaşık olmayan bir çok karmaşık bir şey yeryüzün en karmaşık olgularından birine insan bedeni gibi buna e, evet. indirgemeci bir yaklaşımı esir olduklarını onun içine haps olduklarını hatta anlatıyor ama daha sonra bunu tekrar konuşma fırsatı buluruz diye ümit ediyorum. Ee, <gülüyor> tabii yani çok kısaca bir başka şeyden zorluktan daha bahsedeyim bu tür çalışmalarda bu insula ve amigdala gibi yapılar bir sürü şeyi regüle ediyorlar. Yani hem işte acı algısını hem açlığı susuzluğu hem aşkı hem korkuyu hem duygusal düzenlemeyi ve e, mesela e, bir e, sevgi ve aşk e, hissi e, olduğu zaman e, insulada ekstra bir çalışma gözüküyor fakat e, bambaşka bir e, bağlamda bir iğrenti hissi olduğu zaman da insulada ekstra bir çalışma gözüküyor. Evet. Bu bu e, ve amigdala gibi yapılar beynin nispeten merkezi yerlerinde ve pek çok başka yerine bağlantılı şekilde anatomik olarak yer aldıklarından e, Böyle bir enformasyon yani pişi merkezi gibi bir işlev de görüyorlar ve bir sürü şeyi regüle ediyorlar Dolayısıyla biz çok lokal bir şekilde yalnız insulada ne olduğuna bakarsak e, Ortada bir aşk mı var yoksa bir iğrenme duygusu mu? Bunu bile ayırt edemeyebiliriz. Yani e, indirgemeci bir yaklaşımla bile beyin dilimlerine yaklaşıyor olsak beyine e, sinir sisteminin bütünü içinde bakmak zorundayız. Kendi başına e, baktığımızda e, çok fazla bir gitmemiz mümkün değil. Evet. Tabii bu konu aslında şeye de çok denk geldi. Yani biz dün açık gazetenin sonunda bu Gezi Parkı ayırdığımız yarım saatlik bir programda da e, pazar günü milliyette çıkan çok hoş bir röportaja <gülüyor> denk geldik. Yani Gezi'de tanışıyorlar birlikte direniyorlar, aşık oluyorlar ve evleniyorlar. E, iki insanın e, Asun yaptığı her, <gülüyor> çok hoş bir röportaj vardı. E, ve orada da bu Ha çekilebilse MR çekimleri yapılabilse taraması ilginç olabilirdi herhalde. Seyfi anlatıyorlar yani Özgürle Nuray biri 34 Özgür Ökaya öbürü de 32 yaşında Gezi Parkı revirinde başlayan ve çok yoğun bir çalışma için günde 2 saat uyuyarak filan direniş günlerini bir sürü ölüm tehlikeleri, birbirlerini kaybedip bulmaları gibi bir şey var. Bir peri masalı gibi bir aşk hikayesi. Ve yani çok ilginç aslında. Yani, bütün o günlerde birbirinize karşı bir şey hissetmiyor musunuz diyor. Özgür diyor ki Nuray bana ilk Aykut deyip de. Aykut diyor yanlış olarak bir süre isimlerini bile yanlış biliyorlar birbirlerinin uzun süre. Döndüğümde bir an bir kilitlendim ama o kadar yoğunuz ki 10 saniyelik boşluk benim için büyük bir ödüldü. Yani sabah 4'te uyuyorum 6'da uyanıyorum hiç değişmiyor. Hislerim de çok kuvvetlidir göz göze 10 saniyelik bakışta. Evet ya bu kadın o kadın dedim ama daha zamanı değil bekle diyor. Sonra devamında da gayet romantik bir şey. Nuray da alıyor sözü. Diyor ki yağmurlu günler bizim için çok zordu. Çünkü işte ilaçlar ıslanıyor. Sedyeler çamur içinde. Bir de üstüne yağmur uyumadan gelmişse kabus gibi. Yine öyle burnumdan soğuduğum bir gün Özgür geldi yanıma. Bir şeye ihtiyacım var mı dedi. O kadar gerginim, yorgunum ve öfkeliyim ki döndüm. Sevgiye ihtiyacım var dedim. <gülüyor> Açtı bu kollarını diyor. Özgür anlatıyor ve biz birbirimize sarılıp yaklaşık bir 10 saniye her şeyden soyutlandık diyor. Yani ben bu adama sarıldım ya 10 saniye biz böyle bir çıktık yukarıya bir feraha erdik. Yağmur, ilaçlar, polisler, gaz bombaları hepsinden sıyrıldık Sadece o saf sevgi vardı ve benim yorgunluğum orada bitti. Ayrıldık ve şöyle dedim tamam eyvallah diyor. sonra da ilginç bir şey olmuş. Revirde de yaygınlaşmış. Bu herkes birbirine sarılmaya başladı diyor. <gülüyor> Dinlendirdiğini fark ettik diyorlar bunun. Ama ilişkimizin evet. de şöyle bir durum oldu. Bir gün bir arkadaş geldi bana. Yenge nerede abi dedi. Ne yengesi lan dedim diyor. Var ya Sinem abla diyor. O da yanlış olarak Sinem diyor çünkü. Nasıl bir enerji yayıyorsak herkes bizi zaten sevgili sanıyormuş. Halbuki oturup baş başa konuşmamıştık bile diye. Böyle çok İlginç bir aşk hikayesi de var. Güven Bey bu noktada çok evet. ufak bir şey daha ekleyeceğim eğer izin verirseniz. Ee, Radikal Gazetesi'nde İstanbul Bilgi Üniversitesi Psikoloji Bölümü e, öğretim üyesi ve psikoterapist yardımcı doktor, doçent doktor Murat Paker'le yapılmış bir söyleşi vardı. Orada korku eşinin aşıldığından bahsediyordu ve aynı zamanda bu gezi direnişiyle beraber ortaya çıkan e, çaresizlik daha doğrusu var olan. Gezi direnişi öncesinde var olan çaresizlik, umutsuzluk duygularının ciddi derecede azaldığından bahsediyordu. Yani bu anlamda aktivizmin doğal bir antidepresan olduğunu bu kadar büyük bir sosyal kalkış, kalkışmada üstelik işin içinde ciddi polis terörü, hükümet başbakandan doğru gelen sözel e, tacizler ve aşağılamalar söz konusuysa oldukça karmaşık psikolojik tepkilerin de söz konusu olacağından bahsediyordu. Yani aktivizmin ve onun... Ee, ...onun olan bir tane anlamlandırma kapasitesinin... ...psikolojik olarak koruyucu hatta geliştirici etkileri olduğundan da söz ediliyordu. Aşk bunlardan bir tanesi olabilir mi diye de sorduğumuz zaman da... ...galiba bu hikaye karşımıza çıkıyor. Evet, e, çok yerinde bir gözlem. Bence e, gezi direnişi başından sonuna kadar aslında e, bir aşk haliydi. E, geniş anlamda bakarsak... E, Birkaç hafta önce Meltem Gür'le yazmıştı bir gündeki köşesinde hı hı. geziye çıktım. Herkesin gözlerinde bir ışık diye işte bu aşk halinin yansıması biraz böyle bir şey. Gözlerde ışık şeklinde yansıyor. Bu sizin bahsettiğiniz şey de evlilik hikayesi de doğrusu çok romantik yani daha romantik bir hikaye düşünmek zor. Evet. Ben röportajı okumadım fakat e, bu düğünle ilgili e, yine çünkü oralarda toplanan insanları polis dağıtmış, dağıttı. Susun, evet. işte. Davetliler oysa onlar da yani tabii doğal bir aile olarak görüyorlar. Çarşıdan arkadaşlar mesela şarkınız var mı özel deyince de çok romantik. Yine işte çarşıdan arkadaşlar al bakalım, al bakalım, kızımızı al bakalım, yüzüğünü tak, nikahını kıy, mutlu mesut ol bakalım demişler mesela. Demişler. Davetliler de evet, evet, onlar e, dağıtılanlar. E, e, Allah bir barikatta diretsin demiş birisi de. Bu da uygun, duruma uygun bir şey. Vallahi kambersiz düğün olmaz. Polisler de herhalde bir şekilde böyle alıyorlar. E, Dysfonksiyonel misafirler her düğünde olur. Onlar da öyle gelip kendi varlıklarını işte bir gazı sıkarak, sus sıkarak falan göstermişler. Evet o da çok ilginç. Ben çok az zamanımız kaldı ama bir ufak ekleme de yapayım. Yani evimiz olmasın çadırımız var diyen aslında çok düşük gelirle de yaşayan insanlar bunlar fakat yeni bir film çekmeyi falan düşünüyorlar. Çocuklarının da diren ve gezi adları almasını. Hepsini de militan yetiştirmeyi, cesur, korkusuz hakkını arayan bireyler yetiştirmeyi düşünüyorlar. Hatta bize bile asilik etsinler diyorlar. Burada çok ilginç bir şey bu. O korkunç polisin asıl dağıttığı gece 15-16 Haziran gecesi galiba divan otelinde kurduğumuz revire bir adam geldi artık nefes alamıyor demiş Nuray anlatıyor gözlerini açamıyor birinci yerinde değil ve içerisi müthiş bir curcuna yanan zehirlenen haykıran ağlayan herkesi susturdum tek hamlede ve ben sadece beynine girebilirim bu adamın dedim çünkü bu kadar yaralandıysa ve gaz aldıysa bunun için ölüyorsa direniş ruhuyla oradadır o <gülüyor> diye bir tespiti var ve kulağına eğildim ve fısıldadım. Salon sessiz diyor. Her yer taksim, her yer direniş. Ve çocuk kıpırdanmaya başladı diyor. Sonra sanki ben o 150 kişiye söz vermişim gibi herkes bir azdan usul usul her yer taksim, her yer direniş demeye başladı. Ve çocuk belki 10 kez o slogan tekrarlandı. Sonunda çocuk öksüre tıksüre kendine geldi ve yaşadı diyor. Çok ilginç bir şey yani. Ve o tanımıyorlardı. O adamı arıyoruz şu anda demişler. Ve tam da sizin dediğiniz gibi bir devamı da var. Ee, belki bir hikayemiz daha var. Belki ikisini birleştireceğiz diyor. Bu Gezi filmi için. Biz bir polis aldık revire. Boynunda travması vardı. Muhtemelen taş gelmişti. Soğutucu sıktık. Bir ağrı kesici verdik. Nefesi tıkanmıştı, müdahale ettik ve polislerin şefine teslim ettik, kılına zarar gelmeden oraya bıraktık ve gitti. İlk iş ne yaptı biliyor musun? Kaskını taktı, arkadaşlarından gaz tabancasını istedi. Nasıl yani? 10 dakika önce baktık biz sana bir şey olsa kan verirdik. Hemen geçiyorsun öbür tarafa gaz sıkıyorsun. E, bunu bir psikologla konuşmak istiyorum gerçekten demiş. Mesleki profesyonellik de olabilir. <gülüyor> İlginç hikayeler. Evet, bu da aslında e, ilginç bir hikaye. Çok belki şaşılacak bir şey de değil. Yani bu da e, herhalde e, grup baskısının gücünü gösteriyor. E, doğrusu bu gezi e, olayları sırasında hep benim aklımda vardı. Yani keşke bir imkan olsa da bu e, gezi direnişinin e, ortasında merkezinde yer alan, ee, insanların şöyle beyin görüntülemesini e, <gülüyor> e, yapıp öyle bir çalışma yapsak e, çok e, açık yani insuladır amigdaladır işte bu aşk halinde gözüken e, ve ekstra çalışan yerlerin bu insanlarda da öyle olduğunu e, eminim e, gösterebilirdik e, Belki fakat şöyle e, düşünmek lazım E zaten biliyoruz da yani böyle olduğunu hatta evet. çalışmayı yapmadan bile dolayısıyla çok da yok. Evet. Eğer insanın e, ruhu böyle bir e, karman forman e, ve iyi anlamda bir aşk hali gösteriyorsa de bunu yansıtacak bir şeyler evet. gösteriyor galiba. Ee, son yani, sözümüz e, bu, bu çalışmanın özeti de bu. Bu oluyor evet. Gezden bir, bir düğün bir aşk çıktı böylece. Evet peki bunu evet. herhalde bunları konuşmaya devam edeceğiz. Ee, çok teşekkür ederim Güven Bey. Ben du teşekkür ederim Görüşmek, görüşmek üzere. açık bilinç güven güzel deeği ile bilim ve felsefe sohbetleri.